Ready 368. Karşı radyo 240. 26 Temmuz 2022 Salı. Bir kere daha bir meram, bir arz hal ve bir durum tahiyyülü. Şimdiki zamana ait işler, Şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli meramın kayıt kütüğü. Karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Neyim yerindeyse 6 aydır hemen hemen 6-7 aydır süre giden bir gümbürtünün içerisinde e, hani normalleşme adımının atılmasının hemen arkasına peyderpey ilerleyen paldır küldür bir yıkım, paldır küldür bir çöküş. Demokrasi deseniz hakeza yaralı. Gündelik hayat deseniz hakeza yaralı. Ekonomik anlamda olsun, psikolojik anlamda olsun sürekli ve biteviye bir yıkım, bir şekillendirme bir a, Altının üstüne getirme hali. Kesintisiz olan tek bir şey var. Hayatta nefes aldığımız müddetçe burada mücadele etmeyi ya da mücadele ederek sorgulayabilmeyi veyahut da sorgulayarak yaşamda var olabilmeyi başlayabilen, başarabilen çok az insan kaldı. Ee, bunu bir, bir yerde bir teslimiyetçilik, bir yerde bir işte aman efendim bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık, aman efendim Düzenimiz güzel, tuzumuz kuru, eyvahımız yerinde, her şeyimiz tas tamam, ne eksiğimiz var kardeşim yollu okumalar ve bu dolusuyla hayat bizatı tarım ediliyor. Bu haftanın ana ekseninde geçtiğimiz haftanın önemli konularından birisiydi işte e, daha doğrusu bize göre önemli konularından birisiydi Ermeni e, soykırımın mesele edilen bir zat-ı muhterem temsil-i zat ı muhterem temsil zat Z kuşağı mı, Y kuşağı mı nereden olduğu belli değil. Bir dolu para harcayıp Ermenistan'a gidiyor. Buna dahi bayıster gelecek ama oraya kadar gidip uluması mesele. Niye uluyorsun kardeşim? Yani meramını hani sen tanımayabilirsin ama kimsenin yarasına hakir görebilmek gibi bir şeyin yok. Ki bunda defaatle belirtmiştik ama memleketin gündeminin puslu havasında o kadar çok şey her şeyi unutturuluyor ki Tabii ki bunu da ancak bir gün o da küfür, kıyamet, kafir olarak anabiliyoruz. Bugün mesela Aris Demir, Aris Nalcı, düzelteyim. Belçika'dan yayın yapıyor, işte Gamurç'ta, Artı TV'de bazı deneyler yapmış işte bulabildiği kadarıyla. Ermeni neredeyse her yerde hakaret. Bunun gibi bir dolu şey var ama söz konusu olan bir ülke dediğimiz yerde tarumar ediliyor her şey. Bugünün meselesi bu, elbirliğiyle. ...muktedir ya da avanesinin suna geldiği... ...savunduğu ve istikamet diye yurtturduğu... ...güzelgah dahilinde bir memleketteki hayat mefhumu... ...bildiğiniz anlamda... Tas tamam tarumar ediliyor. Bütünüyle ceraatin kollarında bir o yana... ...bir bu yana savrulan zeminin hakikati var ediliyor. Yangınlar doğadaki olduğu kadar... ...kentlerin ortasında da çıkıveriyor iş güncellikte. Arsız, umarsızca yağma... ...çürümeye reyin edilen merkezler... ...kentler ve dahi hayatlar söz konusu edilmiyor. Mesel dahi bilinmiyor... Bütünüyle iç içe geçmiş olan bir karışımlık sesliyesini yeniden yeniden iman edip daha düzü çıkılacağı iddia ediliyor o ekranlardan. Muktedir ve tüm yaygaracı tayfanın bildirdiğiyle hayatın sıradına ait olan kısmı kesintisiz bir tarumar etmeye rehin biliniyor. Bir tek bu doğrultu var ediliyor artık. Eldeki son kalanlar da gözlerinde iç ediliyor, taksim ediliyor. Gel gelelim hayattan ne mesele ne bildirimler söz konusu ediliyor. Yolda, yordamda, tükenişin sınırlarına taşındığı zeminde tarumar edilen gündelik bir hali bildiriyor apaçık her anlamda. Durum öylesine stabil halde var ki tarumar etme, çürüme ve yangın yerine dönüştürmüş olanın akıbeti sorgulanmıyor. Bunlara sıra artık hiç gelmiyor. Mağmafis süre giden bir fazit döngü dahilinde zorbalık ele alındıkça tehdit tahakküm ve yıldırı biçimlendirip de yeniden yeniden kuşatmalara evriliyor artık. Gelişi güzel değil doğrudan ince ince hesaplanıp her daim yeniden biçimlendirilerek hep ama daimi bir istemle bütünlüklü bir mahvediş sahneye konulur. Birbirini tamamlayan her eylem işbu sahadaki yaşam eriminin de köküne kibrit suyu dökülmesine vesile teşkil eder. Yolun ta kendisi yerle bir edilirken, hakikat tahrif edilirken dört bir yandan tarıma edici olana ait dair vakalar vuku bulur. Bütün parçaları birleştirdiğinizde belirsiz ve mullak değil artık aleni bir biçimde sorgusuz sualsiz icrasına düşlen kötülük, tahribat ve tarumar eden haller karşımıza çıkartılır. Dönüp dolaşıp da başa sardığımız vakit her dem suç ve cürümlere arka çıkılan bir ülke bir kere daha görünürdür. Ki bu istemle ki bu hallerle beraber artık bu e, motomot ezber edilmiş halin döngünün içerisinde bir biyopolitika şekillendiriliyor Türkiye'de. Hayatın ehmeni varmış, ehemmiyeti söz konusuymuş, bir ederi varmış, herkesin bir fikri varmış. Ya da şöyle söyleyelim, kadının, erkeğin ayrı, LGBT'nin ayrı, e, Türk'ün, Kürt'ün, Ermeni'nin, Laz'ın, Arap'ın, Çerkez'in, Süryan'ın, Yahudi'nin, herkesin ayrı fikri varmış. Geçiyoruz, bu da yok. Demokrasi var, eşitlik var, şu var, bu var, adalet var, her şey var ama her şey öyle bir muğlak bir hale getiriliyor ki sanki bir şeyler varmış gibi yapılırken aslında her şey yerle eksan ediliyor. Ve bu bahse de galiba 2023 seçimlerine giden sürecin içerisinde sıklıkla göreceğiz ama bu birazdan değineceğimiz işte yolunda yordamında tükenişine çıktığı ülke bütünlüklü olan o mahvediş bütünlükte olan o kendini tekrar eden belirsiz ve muğlak değildi sanki aleni bir biçimde Kötülük aslında nelere evriliyor. Buna da el kısa da olsa bir kelam edeceğiz. Ama dediğim gibi çok şey var anlatacak. Sıraya dizmek lazım. Iron Form Finlandiya'dan bir ikili, e, Jungle ve Drum and Bass üstüne farklı kayıtları var. Silent Force Recordings'dan bu sene yayınlanmış olan EP'lerinden gelecek Kerosene Dream ile başlamıştık. Pressure parçası. Hemen arkasına Wet Man konu geçeceğim. Skyline, Pioneer in the Dark. Silent Force recording skili ile bu haftanın farklı tonlarını, farklı seslerini kulak kabartacağız. Burası Sesli Meram, Biz Karşı Radyodayız. <Gülüyor> 一到四五號 cruelest man. The world's a stage and everybody got to take they part God people mysterious in mysterious ways <inaudible> Sesli Meram Karşı Radyo'da Wetman, Skyline, Pioneer The Dark'ın dinledik. Silent Force Recordings etiketiyle yayınlanmış olan EP'den. Farklı olanlar, farklındalık sağlayabilmek üzere. Ortaya serilen bütün meramların içerisinde bir ayrımcılık, nifret ve temsiliyet karşımıza çıkıyor. Ee, her şeyin her anlamda örnekler artık öylesine pek ki birbirinin içerisine geçişkenlikleriyle ma mafi süre giden bir fasit döngüde zorbalık ele alınırsa tehdit tahakküm ve yıldırı biçimlendirilip yeniden kuşatmalara evriliyor. Doğrudan ince ince hesaplanıp her daim yeniden biçimlendirilip hep ama daimi bir istem ve bütünlüklü bir mahvediş sahneye konuluyor. Birbirini tamamlayan her eylem bu sahadaki yaşam eriminin de kökün kibri suyu dökülmesine vesile teşkil ediyor. Yolun da kendisi yerle bir edilirken, hakikat bizatihi tarif edilirken, dört bir yandan tarumar edici olana ait ve dair vakalar vuku buluyor. Bütün parçalar bir kere daha tekrar ediyorum. Birleştirdiğimizde bu sorgusuz, sualsiz icrasına düşünen kötülük, tahribat bütünüyle karşımıza çıkıyor. Örnek öyle pek ki hangi birisinden bahsetsen bir başkası eksik kalacak. Ama tüm bu tarum hariticilik artık yerli ve milli olanın var ettiği yeni bir virüs temsilidir. Tümü tümden şu toprak parçasını enfekterden ve zehirlemelerle gününü gün eden bir tahil toplamadır o mesele. Ee, i̇smini verelim Berkay Türkmen ismini bir insanımsı varlık. Lil Türkmen 61, Lil Türkmen, Lili Türkmen e, mahlaslarıyla toktik, e, kuş uçar, kervan geçer, e, instagram gibi hesaplarda, sosyal medya hesaplarında kendini Ermenilere mücadele etmeye adadığını ya da daha doğrusu nefret kusmaya adadığını bildiren bir zat-ı muhaterem Trabzon'un olduğunu söylüyor. Önemli değil nereli olduğu. Meselesi şu, Ermenistan'a ziyaret ediyor bu varlık. Kendisine öğretilmiş olanlar doğrultusunda düşmanının ve kötünün merkezine bir seyahat var ediyor. Eyvallah. Geçtik. 107 koca yıldır inkar olunan ve inkar edilirken de helakla telef olmaktan kurtulup da bir yandan da içten içe savunulan soykırılma daha iyi yapılan Zidyernega bir kırlangıç yuvası e, zaten şehrin de tepesinde. Kırlangıç yuvası sağasının müzeyi de dahil ediyor, geziyor. Nefretle ve ırkçılıkla bütünleşik olan temsilin en olur en olmadık anlarında var ettiği gibi sağa solu bir yandan kolaçan edip uluma kaydını paylaşıyor kendileri. Yasevi'nin ortasında uluyunca sorunları alt ettiğini, Ermeni'nin yarısından bir parça daha koparttığını ve nihayet anlamda bir zafer kazandığını zannedecek kadar da zavallı oluyor kendileri. Dönemin devletinden ola gelen Talat Enver Cemaller'in yol verdiği çetecilerinin işsimlerinin yer aldığı müze kısmındaki ziyaret edip Ermenileri kuyu kokoreç yapan 12 yiğidimiz diye yazıyor. Birbirini takip eden TikTok videolarının boyunca bu nefretten el aldığını yönlendirildiği güruh eliyle de nasıl da rahatça nasıl olsa kimseler anlamıyor diyerek bir halka hakaretler yağdırmasına tanıklık edilir. Her kayıt bir suçtur oysa her kayıtta bir kere daha bir kimlik ötekileştirenlerdir ele eliyle. Bir kere daha da kendi yurdunda bunun altında kim kimi Azeri temsiller var ki Azerbaycanlı olmadıklarını Behruz Samedov'dan veya işte anarşist faaliyet göstermiş olan pek çok isimden de biliyoruz ki onlar yıllardır Subga Baküs'üne e, pogromlarla delik deşik edilmiş olan Azerbaycan'ın hakikatindeki Ermeniliği de arıyorlar. Mesela bunu da sorguluyorlar. E, Tikeza Hocalı veya hocavent Buralarda yaşatılmış olan tersi istikamette Ruslar yapsa da Ermenilerin de destek verdiği cinayetler silsilesi bu bağları kopartmaya yetiyor. Ama kalkıp da bir 107 yıl önce Osmanlı topraklarının içerisinden kökünden kazılmış olan bir halkın... E Yasını tanımayabilirsiniz, anlamak istemeyebilirsiniz, sorgulamaktan çekinebilirsiniz. Onlar da bizi kestiler deyip kendinizi kurtardığınızı varsayabilirsiniz. Ya da e, mesela 1915-1918 arasındaki olayları ele alıp kalkıp 1919'da 1924 arasındaki çeşitli ceryan etmiş çeteleşmelerin, şunların bunların ya da işte düşman kuvvetlerinin daha bugün birçok kentte, Anadolu'daki birçok kentin işgalden kurtuluşunda Ermeni figürü ana figürü olarak değerlendiriliyor. Halbuki İngiliz, Fransız'ı, Rus'u e, bir yandan baktığınızda işte belki bir ihtimal hani müttefik de görünse Almanı şusu busu ve Amerikalı ee, Amerikan e, eğitim tukaylarının ya da işte eğitim birliklerinin ya da işte Kızılaç benzeri örgütlerin o zamanki Amerikan yardım örgütlerinin var ettikleri Anadolu'daki o değişimler, dönüşümler bilmem neler ve işgal etmiş olan ülkelerin var ettiği çeşitlilik, o yıkım e, bunların ceremesini de Ermeni kesiyorlar. E, ve o bir buçuk milyonluk Ermeni'nin nüfustan arındırılıp yok edilmenin eşiğine taşınması ya da işte der zorları çözülmesi... E, sürülüp e, hayatta kalmayı başarabilenlerin ancak işte tutunması ya da daha dün vardı mesela e, Amerikan İnisiyatifinin kullanageldiği işte Elazığ'da, e, Elazığ'daki işte o kurtulabilmiş ya da kurtulduğu rivayet edilen yetim insanların, yetim çocukların akıbetlerine dair işte tek sıra halinde göründükleri bir video kaydı var. İşte Amerika heyeti ziyaret ederken devletin de büyükleri bilmem neleri şunları bunları gösteriliyor. İşte Ermeni mezalimi şöyle yaptı böyle yaptı diyor. O kurtulanların hepsi Ermeni mesa. Ve bırakalım bunu çeşitli kaynakçalarda da rahatlıkla okuyabileceğiniz üzere bu belgelerin pek çoğunda işte o tahrifat, unutturulmak istenen şeyler karşımıza çıkıyor ki bunları görmek Yürekten ziyade gerçek bir gönül bağını açmaktan geçiyor ki Hıran Takbari'nin rahmetliğini söylediği gibi işte Türk'ten akacak zehirli kanun meselesini anlamayıp da o Ermeni'yi fark etmedikleri müddetçe de bu zehirlenmeler devam edecek. Dediğim gibi devam edeceğim ama Berkay Türkmen isminde unutmamanızı salık veriyorum. Uluyor kendisi. Uluduğu videolar da bir süre sonra silindikçe yeniden yüklüyor. Ya da şikayet edildikçe. Meselemiz meramamızın özürlülü ki o işte Tavrumar etmeyi de kendi başına zaten Cismanileştiriyor ki Daha da biz ne desek boş Batman Long Beach parçasıyla gelecek Hemen arkasından Tube Killer What's the difference 36 hertz recording Bu haftanın biraz daha Jungleist e, Sound formuna uygun Kulak verelim arkasından beraber olacağız <Gülüyor> That's right. What? <laughs> It's on. That's right. <laughs> ezberleriyle tarih boyunca ve lakin özellikle son bir asırda olmadık badireleri yüklenmiş olan bir halka küfür, kıyamet, zorbalıkla bütünleşik yakıştırmalar. Yaftalar bu Berkay arkadaşın eliyle bir kere daha cismanileşir. Kendisini de hit elde etişi, tıklanma rekoru kırmaya vesile olan şeylerin bir asırdan uzunca bir zamandır kanatılmaya devam edilen yaralar olduğu gözlerden kaçılır. Geçtiğimiz hafta Musevi Mezarlığı için ses eden İbrahim Kalın'ın ya da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Allah Allah nidalı üf ya Rabbim milletvekili avukat Özlem Zengin'in tek satır açıklama çıka gelir. Çünkü bütünüyle bu topraklarda yaşayan bir halkın içi ya da dışı fark etmeden nefretekine ve kötülüğe yemedilmesinden bu kadar afakir rahitsızlık duyulmaması derttir. Dert oysa. İnanması zor, akla zor, kabullenmesi apayrı, nice badireler atlanmış bir halk bir kere daha sınanıyor. Dün oluyan tipleme, dün hedef kılınırken kendisine Ermeni delinmesine bizati alınıp iftira diye Çıka gelen, zatı muhterem Baykovit Profesör Mehmet Ceyhan Efendi Hazretleri bir dolusu, bir dolusu ve bugün işte Arisin yakaladığı gibi kulaklar için nasın. Ee, Mazlumların efendisi işte Mazlumların sahibi Erdoğan'de bir yazıya birisi yazmış işte dün Fetullah denilen taştak Ermenisine el açmışınız demiş e, Küfürsüz olanlarını okuyacağım Urfalar işte ananı mı bellemiş falan filan onun bunun evladı o küfürleri biliyorsunuz Yahudi Hristiyan Ermeni daha var mı bunların hepsinin kara karışıkı piç diye yazmış birisi. Sonra ben Kürt'üm, Kürt deyince aklıma Fatih'in hocası falan filan geliyor. Öcalan ve Selahattin Demirtaş gibi Ermeni artıkları gelmez oluyor. Araplar gibi yemek yerler ama DNA testi yapılsa %75 Rum ve Ermeni çıkarlar. Nereden mi biliyorum? Babam Rizeli falan demiş birisi. Ki bunu da işte Araplar gibi yemek yediği söylenen Ahmet Sivri denen e, Rize Derneği bilmem nesi başkanı ki daha sonra silahlar çıktı bu herif piyasaya. Ermeni tohumu ne olacaktı? Etva Finans Minister yazmış bir arkadaş. Ee, aslı karışık demişler. Mesela bu Ahmet Sivri denen sivri zekaya. Aslı karışık. Rum Ermeni Çerkez ama bir numaralı faşist Türk milliyetçisi oldu. Gibi neler var. Ne örnekler var. Ne küfürleşmeler. Ne küfürlere özneler kılınmalar var. Yıkım. Yıldır yağma hep bir yana düşüyor çünkü. Kimin neyin hesabını sahiden verecek mi? Ya da... Ee, Bunca açık badireler içerisinde çürümeye terk edilmiş olan ülkede yani Ermeni'yi alt ettiniz. Yahudi'yi işte ya da Musevi'yi mezarında rahatsız ettiniz. Öbürkünü e, Kars'taki mesela kiliseyi alt üst edip e, bunun peşinden koşup ha ha ne güzel tarihi sildik işte Ermeni izi kalmadı deyip ana harabelerini binlerce yıllık ana harabelerini sen kalkıp ana harabesi diye uydurup Urartu'dan kalma bir mizansen deyip oralarda Alban Kilisesi falan deyip Azerbaycan'ı taklit edersen insanlar sana bile eğlenir ama kalkıp da sen gidip bir dolu para harcayıp Ermenistan'da Ermeni halkının gözünün içine bakıp aman işte kimse çaktırmadan anlayayım şöyle olsun böyle olsun deyip uluyamazsın ya da ulursan da kendi kendine ulumuş olursun ya da tişörtünde mesela Trabzon spor forması giymiş tişörtünün üstündeki Türk bayrağı Ermeniler için herhangi bir manaya gelmiyor zaten fark etselerdi kendisi için hayır alamet olmayacağını zaten bizatı kendi de bilmesine rağmen ben bunları asırım keserim deyip işte Türk bayrağıyla gezinebiliyorum arttırı zurtturur deyip yani bu e, Türk olmakla ilgili bir sorunları yok zaten. Kimsenin Türk'te bir sorunu yok. Çünkü o derdi ve yüzleşmeyi beraber sağlayamadıkça hiç kimseye hiçbir faydası olmayacağını biliyorlar ve gereksiz tartışmaların içerisine asla girmiyor Ermeniler. Özellikle Ermenistan'dakiler. Bunu kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Biz dönelim. E, Surpaçlı Brevank Lisesi'nin Yetişenler Derneği, Narlı kapıdaki ki lokal e, dernek başkanı Nubar Agosa verdiği demeçte işte. Söz konusu kişilerin lokarda bir süre yaşayıp tahribatı daha da arttırdıklarını söylüyor. Dernek yöneticileri yaşanan saldırıyı emniyete bildiriyor. Ve bu, bu emniyete bildirilse de işte akıbetinin ne olduğuna dair bir mesele yok. Cam çerçeve kırılıyor. İçeri giriyorlar. Dernekte bulunan bilgisayar, projeksiyon cihazı, televizyon ekranı ve kupalar çalınıyor falan filan. Yani para edecek her şeyle götürülü. Dönüyoruz dolaşıyoruz yine aynı şekilde Ermeninin altını yemeden Ermeninin malının üstüne oturmadan ya da işte gayrimüslimi hakaret öznesi kılamadan yaşayamayan bir ülkeye geliyoruz ki burnumuz boktan çıkmıyor. Anlatacak çok şey var. Tube Killer. One Food Scanker, 36 hertz recordings'ten arkasından haftanın benim için önemli kayıtlarından biri. TMSV eğer ki yanlış değilsem son parçada dinleyeceğiz onu ama Ragged Against the Machine'in bir kaydı da var. Bir sample var. Take You Back. Şimdi gelecek. finalde de zaten 2094 ile yapacağız. <gülüyor> Maalesef ki süremiz belirli olduğu için her şeyi yetiştiremiyoruz ama deyim yerinde ise tarumar ediliyor her şeyi el birliğiyle. Dönüyoruz dolaşıyoruz her demen başı sarıp bu mutlak terörize etme öteki sanılığına karşın en olmadık suretlerde kendimizi arsınlar buluyoruz. Düzen ve yöneten katı bu ülkede herkese kadar eşitsiniz diye söze başlarken bırakalım eşitliği adaletsiz, haksız, hukuksuz, biçare konulanların kim hangimiz olduğunu şıp diye buluyoruz bir kere daha. Basit gibi görünen suç halleri ve akitlerin nasıl başat bir yönelim yönlendirme aracı kılığının tam da o nefret söylemi ihtiva eden hakaretlerle bir arada bir asırdan uzun yılların arasına yaraya da tuz döken tiktak üyesi gibi tiplemelerin de bir uzantısı olduğunu gözlerden kaçırılmamadır hiçbir ama hiçbir zaman. Basit gibi görünen bir soygun girişimin akıbetinin bunca yalın bir hal ve biçemle unutturulmaya çalışıldı bir zeminde Ermeni'nin yarasıyla kim? Her nasıl, her ne şekilde yüzleşecektir sahiden. Nefret kültürü bunca yaygınlaştırılıp bir biçimde tavrın ta kendisine dönüştürülmeye ve normalleştirilmeye devam edilirken hayatın hakkı her nasıl tanzim edilecektir. Kim verecektir ki bunca yaranın hesabını sahi ama sahiden. Asköy-Musev'in mezarlarına saldırı, Denizli'de linç edilmek istenen ve ölümle tehdit olunan Kürt aile, Atman kardeşliği diye bildiğiniz siz onu, denen oluşum üstünden tehdit edilen gazeteciliğin sesinal, Zahoda Türkiye mahreçli, biri bebek, dokuz insanın canına mal olan katliamcılık, bitimsiz iddiaatçı zihniyetin ama kurucu özne ama takipçi ırkçı hizipler ama bugünkü siyasal İslami suretlerinden çıka gelen hakaretler, yaralar ve bereler, bütünü bir araya getirdiğinizde her şey her... Nasıl apaçık bir halde tarımar ediliyor, görünüyor? Peki bunca can kırığı, bu kadar afaki cürüm, cinayet ve suç ekseninde bir hayat nasıl muhafaza edilebilir ki? Bunca tehdit unsuru olmaktan atanan, görünen ve bilinen halkların karşısında yükseltilen bu nefret simyası... ...açıkça her şeyi tarımar ederken bir tek iyi gün söz konusu edilebilir mi? Düşünür müydünüz Saydan? Meselemiz biraz da bu. Galiba anlatmaya çalıştığımız şeyi de özet geçecek olan yegane şey de bu. Bu cümleyi ve bu sorguyu yapabildiğiniz vakit bu ülkeden bir şeyler de bekleyebileceğimizi elbette düşünmek isteriz. E, evsizlik, barksızlık, yersizlik ve yurtsuzluk eksenine mahkum edilmiş her biri bir haymatlos olan, her biri bir acıyı taşıyan halkların bileşkesi halindeki bir ülkenin nasıl bu kadar patavatsız, nasıl bu kadar çukura dönüştüğünde ayrıyeten sorgulaması salık verelim. Seslimeram.tamblar.com, diusçizgimakine.blogspot.com SoundCloud ve tabii ki Spotify hesaplarında karşı radyodan kulak verebilirsiniz sesli merama. Anlattığımız şeyler, hepimizin ortak hikayesi. Bu hafta biraz Ermenilik tonlu olmasına rağmen aslında yaşadığımız yıkımın da bir özeti. Teşekkürlerimizle. Haftanın finalini dediğim gibi TMSV 2094 ya da 2094 parçasıyla ile yapacağız. Görüşünceye kadar.